Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Ve Salat ve Selamü 'ala Rasulüna Muhammed ve 'ala Alehi ve Sahbhi Ejmägin. Sayde Erdiniyenler. Riyazü Sali'n Hadis Kitabının 24. Babı olan iyiliği emredip kötülükten sakındırdığı halde. Sözü ile davranışı birbirine aykırı olan kimsenin çekeceği şiddetle ilgili ayet ve hadisleri dile getirmeye çalışacağız. Bakara suresi ayet 44'te Rabbimiz buyuruyor. Siz insanlara iyiliği öğütlerde kendinizi unutur musunuz? Oysa kitabı okuyup duruyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Saf suresi ayet 2 ve 3'te Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler, neden içinizden bazılarının sözleri ve davranışları birbirine uymuyor? Allah yolunda fedakarlık konusunda iddialı sözler sarf ettikten sonra neden kararlılığınızı yitirip zafa düşüyorsunuz? Niçin yerine getiremeyeceğiniz taahhütlerin altına giriyor, yapmadığınız ve yapamayacağınız şeyleri söylüyorsunuz? Oysa yapmadığınız şeyi söylemeniz Allah katında gerçekten ağır bir suç, çok çirkin bir davranıştır. Evet. Hud suresi ayet 88. Şu ayb aleyhisselam ey halkım dedi. Bakın eğer ben Rabbim tarafından bana lütfedilen ve aklı başında her insanı kolayca ikna edecek apaçık bir delile dayanıyorsam ve Allah kendi katından peygamberlik lütfederek bana güzel bir rızık bahşetmişse bu durumda ne büyük bir hayırdan mahrum kaldığınızın ve ne büyük bir azaba müstahak olduğunuzun farkında mısınız? Bakın benim amacım şahsi bir çıkar elde etmek değildir. Ben sizi engellemeye çalıştığım şeylere kendim kanmak maksadıyla size karşı çıkıyor değilim. Siz çalmayın ben çalayım, siz aldatmayın ben aldatayım, halkın malını siz yemeyin ben yiyeyim demiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar zulüm ve haksızlıklara bir son vererek toplumu ıslah etmek istiyorum. Fakat başarıya ulaşmam ancak Allah'ın yardımı sayesinde olacaktır. Çünkü ben yalnızca ona dayanmışım ve tüm benliğimle daima ona yöneliyorum. Konu ile ilgili Üsame bin Zeyd radiyallahu anhuma şöyle diyor. Ben Peygamber aleyhisselamı şöyle buyururken işittim. Kıyamet günü bir adam getirilip cehenneme atılır. Bağırsakları karnından dışarı fırlar ve onlarla birlikte değirmen taşını döndüren merkep gibi olduğu yerde dönmeye başlar. Cehennem halkı onun yanına toplanıp ey filan nedir bu halin? Sen dünyadayken iyiliği emredip kötülükten alıkoymaz mıydın diye sorar. O da evet başkalarına iyiliği emreder fakat kendim onu yapmazdım. İnsanları kötülükten alıkoyar fakat o kötülüğü kendim yapardım diye cevap verir. Evet saygıdeğer dinleyenler. Riyazu Salihin hadis kitabımızın 25. babı olan emanete sadakat göstermek. Konuyla ilgili ayetler. Allah size emanet ve yetkileri o konuda güvenilir ve yetenekli olan ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman kim olursa olsun adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bakın Allah size ne güzel öğüt veriyor. Hiç kuşkusuz Allah her şeyi işiten bilendir. Nisa suresi ayet 58 Allah'ın bahsettiği akıl, irade, vicdan, muhakeme gibi üstün yetenekleri kullanarak yeryüzünde onun adına onun hükümlerini egemen kılma mücadelesi o kadar ağır, o kadar ciddi bir görevdir ki biz bu emaneti önce göklere, yere ve dağlara teklif ettik. Fakat onlar bu büyük sorumluluğu göze alamadıklarından onu yüklenmekten çekindiler. Böylece bu yükümlülüğü küçücük cüssesine rağmen Allah'ın kendisine bahşettiği müthiş yetenekler sayesinde göklere, yere ve dağlara hükmetme gücünü elinde bulunduran insanoğlu kabul etti. Düşünsenize bunca nimetlerle donatıldığı halde yüklendiği emanetin hakkını veremeyen insan ne kadar zalim, ne kadar cahildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhissalatu vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Münafığın alameti üçtür, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünden cayar. Kendisine bir şey emanet edilince insanların güvenini kötüye kullanarak emanete hiyanet eder. Bir başka rivayette şu ziyade vardır. Oruç tutsa, namaz kılsa ve Müslüman olduğunu iddia etse bile bu çirkin vasıfları üzerinde taşıyan kişi münafık yani ikiyüzlüdür. Bu ikiyüzlülük imana sirayet etmiş ise o kişi kafirdir. Fakat sadece davranışlarında ise Kalben mümin olmakla birlikte amel bakımından münafıktır. Huzeyfe bin Elyaman radiyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize gelecekte vuku bulacak iki olayı haber verdi. Bunlardan birinin gerçekleştiğini gördüm diğerini de bekliyorum. Peygamber bize şunları söyledi. Emanete sadakat duygusu yaratılıştan insanların kalplerine kök salıp yerleşmiştir. Sonra Kur'an gönderildi. Böylece insanlar Kur'an'dan ve onun pratik hayata uygulanmasında mükemmel bir örnek olan sünnetten bu emanet duygusunu koruyup geliştirmeyi ve onu en güzel şekilde kullanmayı öğrendiler. Sonra Peygamber aleyhisselam emanet duygusunun nasıl ortadan kalkacağını bize anlatarak dedi ki, İnsan Kur'an'dan ve sünnetten ilgisini keserek bir gaflet uykusuna dalar ve kalbinden emanet duygusu çekilip alınır. Ondan geriye belli belirsiz bir iz kalır. Sonra bir kere daha gaflete dalar ve yine kalbinden emanet alınır. Ondan geriye de insanın ayağına düşen ateş korunun meydana getirdiği kabarca benzer bir iz kalır. Onun şişkin kabarık olduğunu görürsün fakat içi bomboştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu söylerken anlattıklarını daha somut hale getirmek için eline çakıl taşları alarak onu ayağının üzerinde yuvarladı. Sonra sözlerine şöyle devam etti. Sonunda toplum o denli bozulur ki insanlar alışveriş yaparken güvenebilecekleri bir tek kişi bile bulamaz hale gelirler. O kadar ki filan mahallede güvenilir bir adam varmış diye konuşulur. Değer ölçüler o denli bozulur, ahlaki değerler o kadar yozlaşır ki, kalbinde hardal danesi kadar iman olmayan biri hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı adam denilir. Huzeyfe diyor ki, Gerçek şu ki, bir zamanlar hanginizle alışveriş yapacağım diye düşünmezdim. Acaba bu adam beni kandırır mı diye hiç endişe etmezdim. Çünkü alışveriş yaptığım kişi Müslüman ise, imanı onun hakkımı vermeye yöneltirdi. Şayet Hristiyan veya Yahudi ise o zaman yaşadığı bölgenin Müslüman yöneticisi onun hakkımı vermeye zorlardı. Bugün ise güvenebileceğim filan filan kişiler hariç sizden hiç kimseyle alışveriş yapmıyorum. Evet değer dinleyenler, Huzeyfe ve Ebu Hureyre radiyallahu anhuma'dan ayrı ayrı peygamber aleyhissalatu vesselamın Şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Yüce Allah, mahşer günü bütün insanları bir araya toplar. O zaman müminler ayağa kalkarlar ve cennet kendilerine yaklaştırılır. Ancak cennetin kapıları hemen açılmaz. Onlar da Adem Aleyhisselam'a gelip, ey atamız, cennet kapılarının bize açılması için dua et derler. Adem, sizi cennetten çıkaran atanızın hatasından başka nedir ki? Hayır, ben şefaate yetkili değilim. Siz en iyisi Allah'ın dostu olan oğlum İbrahim Aleyhisselam'a gidin diye cevap verir. Onlar da İbrahim'e giderler. O da ben şefaate yetkili değilim. Ben uzaktan uzağa Allah'ın dostu idim. Aramızda bir perde vardı. Siz iyisi mi Allah'ın kendisiyle aracısız konuştuğu Musa Aleyhisselam'a gidin der. Onlar da Musa'ya giderler. Musa onlara ben şefaate yetkili değilim. Siz Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa Aleyhisselam'a gidin der. İsa'ya geldiklerinde ben şefaate yetkili değilim diye karşılık verir. Bunun üzerine Muhammed'e giderler. O da hemen ayağa kalkıp Allah'a dua eder ve kendisine şefaat için izin verilir. Böylece cennetin kapılar açılır ve müminler Sırat Köprüsü'nden geçip cennete girmeye başlarlar. Derken emanete sadakat ve akrabalık bağlarının gözetme sorumluluğu canlı birer varlık suretinde gelir ve biri sırat köprüsünün sağında diğeri solunda durur. Sizin ilk kafilenin sıratı şimşek gibi geçer. Ebu Hureyre diyor ki bunun üzerine ben anam babam sana feda olsun. Şimşek gibi geçmek nasıl olur diye sordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şimşeğin nasıl göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir anda geçip gittiğini görmediniz mi? Sonrakiler de kimisi rüzgar gibi, kimisi kuş gibi, kimisi de koşucular gibi geçerler. Onları yaptıkları iyilikler böyle suratı geçirirler. Sonra zim peygamberinin sırat üzerinde durup şöyle dua eder. Ey Rabbim! Müminleri selamete çıkar, esenliğe ulaştır. Fakat bir zaman sonra kulların Iyilikleri, onları Sırat Köprüsü'nden geçiremez olur. Öyle ki yürümeye gücü yetmeyip de sürünerek geçenler bile olur. Sırat'ın iki yanına asılmış olan ve kendilerine emredilen kişileri yakalamakla görevli çelik kancalar vardır. Oradan geçenlerin bir kısmı yaralı vaziyette kurtulur. Bazıları da tepe taklak cehenneme yuvarlanır. Ebu Hureyre hadisi rivayet ettikten sonra dedi ki Ebu Hureyre'nin canı elinde olan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi taş atımıyla 70 yıllık derinliktedir. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anhuma anlatıyor. Hazret Ali ve Hazret Ayşe arasında cereyan eden Cemel Savaşı sırasında bir ara savaş durunca babam Zübeyir bin Avvam beni yanına çağırdı. Ben de hemen kalkıp yanına vardım. Bana dedi ki oğlum Bugün öldürülenler ya zalim ya da mazlumdur. Ben bugün mazlum olarak öldürüleceğimi zannediyorum. En büyük endişelerimden biri geride bırakacağım borçlarımdır. Bilmiyorum, borçlarımızı ödedikten sonra malımızdan geriye bir şey kalır mı? Oğlum, ben ölünce malımı sat ve borçlarımı öde. Borçları ödedikten sonra malımdan kalan olursa üçte birini fakir fukaraya verilmek üzere vasiyet ediyorum. Bu vasiyet ettiğim payın üçte birinin de senin çocuklarına verilmesini istiyorum dedi. Bu hadisi Abdullah'tan rivayet eden yeğeni Hişam diyor ki, Abdullah'ın bazı çocukları onun Hubeyb ve Abbad gibi bazı kardeşleriyle aynı yaştaydılar. O gün Abdullah'ın dokuz oğlu ve dokuz kızı bulunuyordu. Abdullah sözlerine devam ederek dedi ki, Babam bana borcunu vasiyet edip duruyor ve oğlum... Eğer borcumdan bir kısmını ödeyemeyecek olursan Mevlam'dan yardım iste diyordu. Allah'a yemin ederim ki ben ne demek istediğini önce anlayamadım. Ve babacım Mevlam kimdir dedim. O da Mevlam Allah'tır dedi. Allah yemin olsun ki ne zaman onun borcunu ödemekte sıkıntıya düşsem ey Zübeyir'in Mevlası. Onun borcunu ödememe yardım et diye dua ederdim. O da hiç umulmadık anda rızık kapılar açarak ödememde bana kolaylık gösterirdi Abdullah sözlerine devam ederek dedi ki Zübeyir öldürüldüğünde geride ne altın ne gümüş bıraktı sadece bir bölümü Kabe'de bulunan araziler bırakmıştı bir de on biri Medine'de ikisi Basra'da biri Kufe'de ve biri de Mısır'da evler bıraktı Babam aslında borçlanmayı sevmezdi. Onun borçlanmasının sebebi şuydu. Bazı kimseler ona malını getirip emanet olarak bırakmak isterdi. Babam ise hayır emanet olmaz fakat istiyorsan borç olarak bırak. Çünkü onun zayi olmasından ve böylece emanete ihanet etmiş olmaktan korkarım derdi. Babam Zübeyir hayatı boyunca ne bir valilik ne vergi memurluğu ne de başka bir idari görevde bulunmuştu. Peygamber Aleyhisselam veya Ebu Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte savaşlara katılmıştı. Babamın borçlarını hesapladım. Tam 2 milyon 200 bin dinar olduğunu gördüm. Sonra Hakim bin Hizam ile karşılaştım. Hakim bana yeğenim, kardeşimin borcu ne kadar diye sordu. Borcu gizledim ve 100 bin dinar dedim. Bunun üzerine Hakim, Allah'a yemin ederim ki malınızın buna yeteceğini sanmam dedi. Abdullah peki ya 2 milyon 200 bine ne dersin deyince hakim hele bu kadarına gücünüzün yeteceğini hiç sanmıyorum. Eğer borcu ödemekte sıkıntıya düşerseniz benden mutlaka yardım isteyin dedi. Bu hadisi Abdullah'dan rivayet eden yeğen İhşem diyor ki Abdullah'ın babası Zübeyr Gabe'deki araziyi vaktiyle 170 bin dinara satın almıştı. Abdullah da orayı 1 milyon 600 bine sattı. Sonra insanların kalabalık olduğu bir ortamda kalkıp kimin zübeyrden alacağı varsa Gabe'de bize gelsin diye ilan etti. Bunun üzerine zübeyrden 400 bin dinar alacaklı olan Abdullah bin Cafer Abdullah'a gelerek dilerseniz alacağımdan vazgeçip bağışlayayım dedi. Abdullah hayır dedi. Bunun üzerine Abdullah bin Cafer şayet borcunuzdan bir bölümü ertelemek isterseniz benim alacağımı ''Geriye bırakabilirsiniz.'' dedi. Abdullah bin Zübeyir ''Hayır bunu da istemiyoruz.'' deyince Abdullah bin Cafer ''O halde bana araziden bir parça ayırın.'' dedi. Abdullah bin Zübeyir de ''Şuradan şuraya kadar olan arazi senin olsun.'' dedi. Abdullah kalan araziden bir bölümünü daha sattı. Sonunda babası Zübeyir'in bütün borçlarını ödeyip bitirdi. Araziden dört buçuk hisse de arttı. Sonra Abdullah Muaviye'nin yanına gitti. Orada Amr bin Osman, Münzir bin Zübeyr ve i̇bn Zem'a da bulunmaktaydı. Muaviye, Abdullah bin Zübeyr'e Gâbe'ye ne kadar değer biçildi diye sordu. Abdullah her hisse için yüz bin dinar dedi. Muaviye bunlardan ne kadar kaldı dedi. Abdullah dört buçuk hisse dedi. Bunun üzerine Münzir bin Zübeyr, ben ondan bir hisseyi yüz bine Alıyorum dedi. Amr bin Osman bir hisseyi de ben yüz bine alıyorum dedi. i̇bn bir hisseyi de ben yüz bine alıyorum dedi. Muaviye şimdi geriye ne kaldı diye sordu. Abdullah bin Zübeyir bir buçuk hisse dedi. Muaviye kalan bir buçuk hisseyi de ben yüz elli bine satın alıyorum dedi. Daha sonra Abdullah bin Cafer kendi hissesini Muaviyeye altı yüz bine sattı. Abdullah bin Zübeyir Babasının borçlarını ödeyip bitirince kardeşler artık mirasımızı aramızda taksim edebilirsin dediler. Abdullah hayır Allah'a yemin ederim ki 4 sene süreyle haç mevsiminde kimin Zübeyr'den alacağı varsa bize gelsin borcunu ödeyelim diye ilan etmedikçe babamın mirasını paylaştırmayacağım dedi. 4 sene boyunca bu şekilde ilan etti. 4 sene geçince mirası taksim etti. Ve babasının vasiyeti olan 3'te 1'ini ayırdı. Zübeyr'in 4 eşi vardı. Onlardan her birine 1 milyon 200 bin dinar düşer. Buna göre Zübeyr'in bütün malı 50 milyon 200 bin dinar tutmaktadır. 4 sene boyunca bu şekilde ilan etti. 4 sene geçince mirası taksim etti ve babasının vasiyeti olan 1/3'ünü ayırdı. Zübeyr'in 4 eşi vardı. Onlardan her birine 1 milyon 200 bin dinar düştü. Buna göre Zübeyir'in bütün malı 50 milyon 200 bin dinar tutmaktadır. Evet sayı değer dinleyenler bir programın daha sonunda gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.